أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به ولارحام إن الله كان عليكم رقيبا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 اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرف تعاين وأسلح لشأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت صباحانك إني كنت من الظالمين اللهم ينأوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدلع الدين وغلبة الرجال اللهم أنت عدودي وانت نصيري بك أجول وبك أسول وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل نعمل الموت ola ve nimen nacir, guffra, nek rabbana Allahın selamı, rahmeti, mafkıreti, hidayeti üzerine olsun. Cenab-Allah Celle jilalhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyeser eylesin. Allah Şan hakkı hak olarak tanıtırıp, hakka tabi olmayı batılı batılı olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyeser eylesin. Evet. Kalmış olduğumuz Kur'an Azim Şan'ın Bakara Suresinin 57. ayet, 58. ayet-i kerimeden 61. ayet-i kerimeye kadar inşallah. <gülüyor>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 وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيثُ شِئْتُمْ رَغَدًا فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ مَغْفِرْ لَكُمْ خَتَايَاكُمْ وَسَنَزيدُ الْمُحْسِنِينَ سَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ fa azaln al aldızin zlemu rizam min وَإِذِ سُتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَ ضْرِبِّ عَسَاكَ الْحَجَرُ فَقُلْ نُذُرِ بِعَذَابٍ حَجَرًا ثُمَّ فَجْرًا تَمِنْهُ ثِنْتَ عَشْرَةَ عَينًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَشَرِبُوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يا موسى لن نَّصْبِرَ على طعام واحد فَادْعُ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبتوا من صراط فإن لكم ما سألتم وَطُب تَ عَلَ مُظنت وَمسكَنَ تُ وَب أُ بِغض بِ الله ذلك بأنهم kænu yakfuru nabi ayatillahi wa yaqtulun nabi yinabi ghayril haqq bi ghayril haqq بِذٰلِكَ بِمَا أَنْزَلَ وَكَانُوا يَتَذَرُونَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا Vrazıqına ve moulana şahidin şakirin bı kalbin səlim, sadece Allahü Evet, geçen İsrail oğullarından mevzu devam ediyor diye. Şimdi Allahü Teala İsrail oğullarının o işte efendim yedikleri ete bıldırcın etine işte kudret helvasına karşı İsrailoğullarının Hazreti Musa Aleyhisselam'a efendim istedikleri işte mercimekten soğandan buna benzeyen şeylerden bahsedecektir. Ve hani yani bir zaman bir vakit kulna demiştik udhulû girin nereye? Hâzihil karye. Şu kasabaya, şu efendim beldeye girin. Sekulu yiyin. Neden minhâ orada ne yiyin? Haisişi'tum dilediğiniz yerde orada yiyin. Ragadan bol bol. Vedhulû girin elbabe kapıdan o kapıdan succeden secde ederek. Ve kulû deyin ki Hittatun. Bizi affet. Neğfir lekum. Neğfir. Bağışlayalım. Lekum. Sizi. Hatayakum. Hatalarınızı bağışlayalım. Ve sene ziydu. Artıracağız. Daha da çok artıracağız. Neyi? Muhsinin. Muhsinlere. Allah'a hakiki manada samimi olanak efendim ibadet edenlerin efendim rızkını da arttıracağız. Yani Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu İsrail oğullarına dedi ki hani şu kasabaya girin orada dilediğiniz yerde bol bol yiyin o kapıdan geçer giderken secde ederek girin ve bizi affet deyin ki sizin hatalarınızı bağışlayalım. Yani Allah diyor ki yani benden af dileyin. Muhsinlere daha da arttıracağız demiştik yani ehsan sahibi insanların ihsanını da daha çok arttıracağız o zaman febeddelu febeddele değiştirken değiştirdiler neyi değiştirdiler ellezine zalemu zulmedenler ellezine o kimseler zalemu zulmedenler değiştirdiler neyi kavlen bir sözle değiştirdiler Gayrı başka bir sözle onu değiştirdiler. Elledi dediler ki o şey, o şey ki qile lehum kendilerine söylenen şeyi söylenen sözü başka sözle değiştirdi. Biz de indirdik neyi ne üzerine indirdik? Ala üzerlerine indirdik ellediğine zalimu o zalim kavim zulmedenlerin üzerine indirdik. O zulmedenlerin üzerine indirdik. Ne indirdik? Riczen, iğrenç bir azap indirdik. Kötü bir azap indirdik onların üzerine. Neden? Minas semai gökten, onların üzerine gökten kötü bir azap, iğrenç bir azap gönderdik. Neden? Bima kanu yasukun fasıklık ettikleri için. Dün gecenin ta yarlarına kadar gördünüz üç aylarda, efendim gümbür gümbür, gümbür gümbür, gümbür gümbür sazıyla, cazıyla, her şeyle millet oynuyor. Dün şey duydunuz değil mi? Depremi duydunuz. Ya. Yani bunlar hep bir ikazdır. Deprem bir anda düşün, o esnada insanı yakalasa o haliyle Allah'ın huzuruna çıkacak. Zaten ya. Valla zaten bu felaketi çoktan çoktan hak etmişiz yani. Çoktan hak etmişiz. Evet derken Cenab-ı Hak zulmedenler kendilerine söyleneni başka bir sözle de değiştirdiler. Biz de fasıklık ettikleri için o zulmedenlerin üzerine gökten iğrenç bir azap indirdik. İsrailoğullarına kudret helvası ile bıldırcın ihsan edildikten sonra susuzluk baş gösterdi. Hz. Musa aleyhisselamın duası bereketiyle Allah'ın onlara olan dokuzuncu nimeti tecelli etti. Dokuz nimet, on nimetle onlar mesela nimetlendiler. Bu nimet hem dünyevi hem de diniydi. Asa taşa vuruldu, taş yarıldı. On iki pınar fışkırmaya başladı. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın oğullarının on iki soyundan her birine su alınacak bir pınar tahsis edildi. Hayat iksiri olan suyun bir mucize ile taştan kaynaması Allah'ın varlığına, birliğine, öncesiz ve sonsuz olduğuna, Büyük bir idi. Görenler ve duyanlar artık yeryüzünde ilahi sınırı aşıp fesat çıkarmamaları gerekirdi. Değil mi? Dur dünyada su, su yok. Bir baktın ki kayadan su fışkırdı. Fakat bu harikayı gözleriyle gören İsrailoğulları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan geri kalmadılar. O zaman Cenab-ı Hak Cellevali Hazretleri ve iz, hani bir zaman İliz tasqa su istemişlerdi. Kimden? Musa Musa'dan. Musa aleyhisselam da su istemişlerdi. Kim istemişti? Ne, neden istemişti? Li kavmihi kavmi için su istemişti. Fa dedik. Fa kulna biz de Musa aleyhisselama dedik ki vur. Neyi vur? Bi asakal hajar. Bi asaka da hacere taşa. Aslanla taşa'ya vur. Aslanla taşa vur. Fen facarat. O taşa vurdukça, fen facarat hemen fışkırdı. O asayı taşaya, taşa vurduğu an, hemen fışkırdı. Neden? Minhu o taştan, ondan yani. Ne fışkırdı? İthneta aşirete. On iki tane, aynen pına fışkırdı. İthneta aşire, aşirete, on iki tane, ne fışkırdı? Aynen pınar. On iki tane pınar o efendim asanın taşaya vurulmasıyla birlikte o az taştan on iki tane pınar fışkırdı. Kad e, kesin olarak alime bildi kim bildi? Kullu hepsi. Yani o on iki tane pınar taştan fışkırınca bütün o insanların hepsi onu bilmiş oldular. Neyi? Unahsin. İnsanların hepsi meşrebehum O insanların hepsi içecek yerlerini bellediler, bildiler. Ee, o zaman Cenab-ı Hak buyurdu ki Kulu yiyin Veşrebu için Yiyin için Min rızkın Min rızkı rızkından Neden? Min rızkı Allah'ın rızkından Allah'ın size vermiş olduğu rızktan Yiyin için وَلَا تَعَثَوُ فقط Taşkınlık Yapmayın. وَلَا تَعَثَوُ فَقَدْ Taşkınlık Yapmayın. Nerede taşkınlık yapmayın? Fil ardi, yeryüzünde. Yeryüzünde de taşkınlık yapmayın. Ne olarak? Yeryüzünde fesatçı olarak, yani fesat çıkarıcı olarak taşkınlık yapmayın. Yeah. Evet, yani şimdi Cenab-ı Hak Celle Hazretleri Burada hani tekrar efendim toplu bir şekilde manayı ele alırsak Hani Cenab-ı Hak Celle Hazretleri dedi ki Hani bir zaman Musa Aleyhisselam'ın kavmi Musa'dan su istemişti De, asanla taşa vur dedik o çöl içerisinde efendim kudret helvası bıldırcın eti yedikten sonra efendim susuzluk baş gösterdi onlara ondan sonra kavmi gelip dediler ki işte ya Musa bize biz bir su mesela getir içelim Cenab-ı Hak o zaman efendim asanla taşa vur dedi buyurdu hemen ondan 12 pınar fışkırdı böylece insanların hepsi içecekleri yeri kesin olarak bildiğim Allah'ın rızkında yiyin, için, fakat yeryüzünde fesat çıkarıcılar olarak taşkınlık yapmayı. Allah'ın buyruğuna uyarak, Allah'ın buyruğuna uyarak, Denizi ikiye bölen ve kendilerine yol açan mucizeli asası, asasını bir kayaya vurunca, kayanın 12 ayrı yerinden 12 kaynak halinde sular fışkırmaya başladı. İsrailoğulları, Hz. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan gelen 12 oymağa ayrılmışa, muhtemelen su yüzünden aralarında bir çatı, çatışma çıkmasın diye, Yüce Allah her oymak için ayrı bir su kaynağı halketmiş olduk. Ayette göre ihtilaf ve karışıklığa mahal kalmayacak şekilde her oymağa kendi pınarının hangisi olduğu bildirmişti. Yani Cenab-ı Hak burada onlara suyu ikram ederken o su ikramın yanı başında herkesin mesela her efendim e, kabilenin suyun kendisine ait olduğunu bilsin diye aralarında bir çekişme yok senindi yok benimdi diye olmasın bir çekişmeye neden vermesin diye Cenab-ı Hak Onlara yerini bile bildirdi. Evet. Wa edine Hani siz demiştiniz kime? Ya Musa, ey Musa. Len nasbira? Biz asla sabır gösteremeyiz. Neden? Ala taamin yemek üzerinden. Hangi yemek? vahidin bir yemek üzerinden. Biz sabır gösteremeyiz. Yani işte bildirdiğiniz etinden sabır gösteremeyiz. Kudret helvasından sabır gösteremeyiz. Ahmaklar. Affedersiniz. Ki mesela çalışmadan, çabalamadan Allah önlerine bir şey gönder gönderiyor. Rız rızık korkusu yok. Efendim rızkın kesilecek korkusu yok. Hiçbir şey yokken biz bunu sabredemeyiz bir yemekle. Biz buna dayanamayız. E ne olur? Fe dua et. Niye dua et? Lena bizim için dua et. Niçin? Rabbeke, Rabbine bizim için dua et. Yuhriç çıkarsın, lena bize, mimma o şeylerden, tumbitül arda yerin bitirdiği şeyler de bize çıkarsın. Biz buna dayanamayız. Biz ete dayan, etten de olduk, bıktık, usandık, bıldırıcın etini, ya artık yemek istemiyoruz. Kudret elvasını yemek istemiyoruz. O yerin nesinden çıkarın? Min bakliha, baklasından. Daha, ve kithaiha, acurunda. وَفُومِهَا sarmısağında وَعَدَسِهَا مَرْجِمَنَيْا وَبَصَلِهَا soğanıyla Kale dedi dedi ki Cenab-ı Hak ne? değiştirmek mi istiyorsunuz? neyi? اَلَّذِي huwa adna, Allah'ın en güzel eti ve bildiricin etini efendim kudret helvasını siz değiştirmek mi istiyorsunuz? Seçene i̇şte bak onun için bunları aşağılıyor. Ne ile değiştirmek istiyorsunuz? Billadihu a hayır. O aşağı mesela edna olan yani aşağı olan daha düşük olan bir şeyi hayırlı olan bir şeyden şeyler değiştirmek mi istiyorsunuz? O hayırlı olan şeyi daha kötü bir şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? E madem ki istiyorsanız ihbitu inin o zaman. Nereye? Mısır'ın bir şehre inin. Madem bunu istiyorsunuz. Bir şehre inin. Fe inne lekum o takdirde sizin için olacaktır. Ne olacaktır? Masa el tüm istediğiniz şeyler. Soğan, sarmısak, mercimek, bakla işte istediğiniz şeyler sizin için olacaktır. Ve Bunun üzerine vuruldu. Böylece vuruldu. Ne vuruldu? Aleyhin üzerlerine. Üzerlerine ne vuruldu? Zille alçaklık damgası vuruldu. Onların üzerlerine alçaklık damgası vuruldu. Ve meskena ve yoksulluk damgası vuruldu. Ve ba u bi gadab. Ve ba u uğradılar. Neye uğradılar? Bi gadab'in bir gazaba uğradılar. Neden? Minallahi Allah'tan. Allah'tan bir gazaba uğradılar. Zalike işte bu bi annhum kanu bu onların mesela şunun sebebiyledir ki neden yekfurune bilinçli olarak inkar etmelerinden dolayı. Neyi inkar etmelerinden? Bir ayeti, ayetlerini, bir ayetillahi, Allah'ın ayetlerini bile bile bilinçli olarak inkar etmelerinden dolayı. Daha bundan efendim açık bir ayet, açık bir mucize olabilir mi? Gözünüzün önünde efendim asas suya vuruldu. Su yarıldı. Sizi kovan Firavun o efendim suda sizi kurtardı Allahu Teala. O suda Firavunu boğdu gözünüzün önünde. Susamıştınız. Allah'tan mesela Hz. Musa Aleyhisselam su istemiştiniz. Dua et bize su göndersin. Musa Aleyhisselam efendim asasının taşa vurdu. Taşta 12 tane pınar çıktı gözünüzün önünde. Ama siz bunu bile bile inkar ettiniz. O zaman ve Öldürdünüz, neyi öldürdünüz? Nebi yine nebilerini öldürdünüz. Allah'ın nebilerini öldürdünüz, peygamberlerini öldürdünüz. Neden bir gayrı hak, haksız bir yere? Haksız bir yere Allah'ın gönderdiği peygamberlerini, nebilerini öldürdünüz. Zalike, <gülüyor> işte bu var ya, bima o şey sebebiyledir ki, asav, isyan etmeleri sebebiyle, وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ve haddi aşmaları sebebi yani Ya Yani o sebeple vuruldu. O vuruldu. İşte hani dedi ya daha önce biz sizi alemlere üstün kıldığımızı hatırlayın. İşte bundan dolayı mesela üstündüler. On Peygamber bütün Peygamberler onların soyundan geliyordu. Efendim bütün iyilikler onların elindeydi. Efendim bununla yetinmediler. O mesela Allah'ın ayetlerini inkar ettiler, Peygamberlerini öldürdüler, nimetlerine nankörlük ettiler. Cenab-ı da o efendim nimeti, o efendim eftaliyeti, o şeyi onların elinden aldı ve onları alçak bir damga, alçaklık damgasıyla damga vurdu. Ve hani siz demiştiniz, ey Musa. Bir yemek üzerinde asla sabır gösteremeyiz. Bizim için Rabbine dua et ve de bize yerin bitirdiği şeylerden baklası, acuru, sarımsağı, mercimeği ile soğanından çıkarsın. Dedi ki daha aşağı olan şeyi o daha hayırlı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Bir şehre inin o takdirde istediğiniz şeyler sizin olacaktır. Madem ki efendim aşağı olan mesela soğanı etle değiştiriyorsanız o zaman inin orada o şehirde soğanı bulabilirsiniz. Böylece üzerlerine alçaklık ve yoksulluk damgası vuruldu. Aziz Allah Allah'tan bir gazaba uğradılar. İşte bu Allah'ın ayetlerini bilinçli olarak inkar etmeleri ve haksız yere nebilerini öldürmeleri sebebiyledir. İşte bu isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyle bu efendim zillet damgası onlara vuruldu. Ayette İsrailoğullarının alçaklık ve acizlikle damgalanmalarına ve Allah'ın gazabına uğramalarına sebep olarak gösterilen suçlardan bir kısmını bir kısmını onlar Hz. Musa Aleyhisselam'ın döneminde birkaç kuşak sonra işlemişlerdi. Ancak çöldeki yiyecek yiyeceklere katlanmak istememeleri olayı gibi Allah'ın ayetleri inkar etmeleri, geçmişte haksız olduklarını bile bile peygamberlere karşı hasmane duygular besleyip içlerinden bazılarını öldürmeleri, isyanlık yapmaları ve Allah'ın koyduğu sınırı aşmalarıdır. Konumuz olan, aşmaları da konumuz olan ayetin inzalinden yani nuzulünden inişinden önceki dönemlerden olup bittiği için burada yeri gelmişken böl çölde Bayağı isteklerde bulunmaları yanında daha sonra işledikleri suçlara da işaret edilerek Hem Müslümanlara hem de Peygamber dönemi Hazreti Peygamber dönemindeki Yahudilere bir hatırlatmada bulunmakta Yani bu mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın döneminde Yahudiler vardı ya Onlara işte bak Allah size böyle böyle şey ikramlarda bulunmuştu diye onları hatırlatmakta bir bakıma onların atalarının işlediği bu eski suçtan tekrar etmemeleri yani onlar ne için şey yaptı? Bak atalarınız böyle yaptı. Böyle yaptığından ötürü Allahu Teala onların üstün bir efendim insanlar iken onları alçaklık damgası ve zillet damgası olarak vuruldu ve onlar düştüler. O makamdan düştüler. Siz de böyle yapmayın. Sizin akıbetiniz de böyle olur. Demek suretiyle basit dünya menfaatleri uğruna Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı düşmanlık duyguları besleyip ona gönderilen ayetleri inkar etmekten sakınmaları istenmektedir. Nebi nedir? Nebi evvela Nebi çoğulu enbiya hani diyoruz ya Allah'ın enbiyaları yani enbiya nebinin çoğuludur. Allah ile kulları arasında elçilik görevi yapan onun buyruk ve yasaklarını kullarına haber veren seçkin kullar için kullanılan dini bir terimdir Türkçe'de Nebi ve Resul kelimeleri genellikle haber alan haber getiren ve haber götüren anlamına gelen Farsça kelimesiyle ifade edilir evet Hocam Hazreti Musa'nın 40 gün onlardan uzaklaşması o şehitlikleri zaman bu işte... bu zayi oldu Evet O olaydan sonra mı oluyor? Tabi o olaydan sonra bunlar oldu bunlar başka bir şey orada. O işte bu Mesela şeyden sonra işte o Mesela buzağa Tapmalarından dolayı Buzağa taptıktan Sonra efendim Cenab-ı Hak işte onları Buzağının efendim Hz. Musa aleyhisselamın eliyle Altında yapmışlardı O samiri onu onu paramparça etti ve hatta öyle bir hale getirdi ki un ufak etti böyle kül haline getirerek sağa sola savurdu ki yani eseri kalmasın. Zaten onu illerde gelecek inşallah. Şimdi o eser kalmaması nedeniyle efendim Cenab-ı Hak emretti dedi ki siz Allahu Teala size bir sığır kesmenizi emreder. Şimdi bunlar kesmemek için Allah'ın peygamberini hep köşeye sıkıştırdılar. Dediler ki işte o sığır nasıl olacak? Rengi nasıl olacak? Siyah mı olacak, beyaz mı olacak? Efendim işte kırmızı mı olacak, sarı mı olacak? Efendim düve mi olacak, daha mı büyük olacak? Dana mı olacak, daha mı efendim şey olgun bir mi olacak? İşte efendim naz rengine, şekline varıncaya kadar her şeyi sordular. Her şeye karşı Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, Allah-u Teala ayetle peygamberine bildirdi. O da onlara şey yaptı, açıkladıktan sonra. En sonunda işte hakkı getirdin ve nihayetinde kestiler. Cenab-ı Hak diyor ki az daha kesmeyeceklerdi. Aslında onların soru sormaları Allah'ın peygamberlerini peygamberini köşeye sıkıştırıp onu zor durumda bırakmalarıydı. Ne zaman efendim e, mecbur kaldılar onu kestiler ama az daha kesmeyeceklerdi. Yani işte onun için orada niye o sığırı kesti? Cenab-ı Hak sığırın kesilmesini emretti. O efendim sığırı, tapına taplan sığırı yani o bir efendim tapınak değildir, ilah değildir demek suretiyle ancak insanların menfaatine o sığır tayin edilmiş, etinden butundan işte efendim istifade edilecek bir hayvandır demek suretiyle o sığırın ilah olmadığını o sığırın insanların menfaatine karşı bilakis hizmetçi olarak kılındığını dair ve bir de onların kalplerindeki o buzaya karşı tapınma şeyini çıkartmalar söküp çıkartmaları amacıyla bu yapılmıştır. Evet. Burada kalalım inşallah. Ee, namazımızı kılalım. Hemen devam edelim inşallah. Urahman. Buyurun hemen namazımızı kılalım. Ondan sonra devam edelim. Bu değişmişsiniz. Hı. Sır. Yok ben bir tüp alayım, bir çavuş. O. Tam uzun orada. Yok, durduruyor. O durduruyor. Sır. Şöyle bendeki misal ortasından bir dal var. Tam misal tav ortasından sert bir kısmı var. Evet. Etrafı tav saçak oluyor ama ortasında sert bir şey var. Sürekli gittikçe onu kırmak zorunda kalıyorum. Osun bir olmaz. Tam dalın ortasından giden yani. Bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kadar Sıkıntı yok. Hemen kamatimizi yapalım babam. Hemen kaldığımız yerden devam edelim inşallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا ورب هذه داوة الطامة والصلاة القائمات محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة آلية رفيع الذي وبعثه مقابا محمودا الذي وعدته إنك لا تخرف المياه بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين ألا <تص> نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكر فإنما يسرا انما مع العسر يسر انما مع العسر يسر فاذا فرجت فانصب و ربك فصبر الله اكبر سمع الله لمن حمده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 الزيتون والتور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل الصافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ اللّهُ أكبر سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ اللّهُ أكبر Allah akbar. Allah. Allah. Allah أكبر. Semia <Sessizlik> Allah İman Hamide. Allah أكبر. Allah Allah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve ala men Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. <gülüyor> Geçen hafta akaidde Allah'ın yüce isimleri İsmi Azam'da kalmıştık. Pek çok hadislerde i̇sm Azam'ın zikri geçmektedir. Bunlar bir, Beride radıyallahu teala anhu'dan rivayet edildi. Dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua eden bir adam gördü ve duasını işitti. O şöyle diyordu. Allahümme inni es'eluke bi enni eş'hedu enneke entel la ilahe illa entel ahadu samedu lem yelid ve lem yulad Allah'ım muhakkak ki ben ancak senden isterim Yine ben sana şehadet ederim Senden başka hiçbir ilah yoktur ancak sen varsın Varlığında teksin her şey sana muhtaç Sen ise hiçbir şeye muhtaç değilsin Doğurmamış doğrulmamış olan Kendisi için hiçbir eş ve benzeri olmayan bir Allah'sın bunu duyan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nefsim kudreti altında bulunan Allah'a yemin ederim ki Allahu Teala'dan en yüce ismiyle ismi azamiyle istekte bulundu. Herhangi bir kimse ona ismi azamiyle dua ettiği vakitte duasına icabet eder. Onunla istediği vakitte kendisine verir verilir Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn Mace rivayet etmiştir. Evet. Çok güzel bir dua. Allahumma inni es'aluka bi enni eshhedu annaka entel la ilahe illa entel ehad es-samed. Lem allazi lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Muziri dedi ki şeyhimiz Ebu Ebu e, Ebu el Hasan el Makdisi bu hadis hakkında o kendisinde asla ilah olmayan hatta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, Ebu el Makdisi bu hadis hakkında o kendisini asla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve bir hadis rivayet eden kişinin rivayetini geçersiz kılan hallerdir. Ravinin, ravinin yalancı oluşu, tanınmamış olması, daima yanılması olmayan bir isnattır. Senet veya isnat hadis rivayet eden ravilerin sıralanmasında meydana gelen zincire denir. O diyor kendisini asla tan yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde geçersiz bir halde kılan bir ravinin yalancı oluşunu tanınmamış olması. Bu mevzuda isnat bakımdan daha sıhhatli bir hadis rivayet edildiğini bilmiyorum diye söyledi. Yani bu bakımda da diyor mesela bu zikredilen hadisin bundan daha sahi bir hadis sıhhatli bir hadis olduğunu bilmiyorum. El-Hafız İbn Hacer de bu hadis bu mevzuda rivayet edilen hadislerin senet yönünden en sağlamıdır Senet yönünden en, en sağlamıdır der. Bu hadis ravileri bunları bu şekilde söylemişlerdir. Ebu'l-Maktis'in öyle demiştir. Bu bu en güzel bir hadistir. İbn Hacer de El-Hafız İbn Hacer de onun aynısını söylemiştir. İkinci hadis Enes bin Malik radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi, dua ederken bir gördü. Nevevi ve hatı bu adamın Ebu Ayaş Zeyd bin Samit el-Ensari ezergi olduğunu söyledi. O dua ediyordu ve duasında şöyle diyordu. Allahümme la ilahe illa entel mennânu bedi'u s vel ard yâ zel celâli vel ikram. Allah'ım hiçbir ilah yoktur ancak Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ancak Allah vardır. Sen bol bol verensin, yeri ve gökleri bütün incelikleriyle yaratansın, azamet ve kibriya sahibi sensin ancak sen. Veli kullarına ikram eden, bağışta bulunan yine sensin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dinledikten sonra yanındakilere Allah'a ne ile dua ettiğini biliyor musunuz? En yüce ismiyle, ismi azamiyle dua etti. Kendisine onunla dua edildiği vakitte icabet eder, onunla bir şey istenildiği zaman verir. Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi, nesey İbn İbni Mace rivayet etti diye buyurdu. Üçüncü hadis Esma binti Yezid radiyallahu teala anı. Anha, Han'ın e, haber verdiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en yüce ismi, ismi azam şu iki ayettir diye buyurdu. Ve ilahukum ilahun vahid, la ilahe illa huver rahmanur rahim. Hepinizin ilahı zatında ve sıfatlarında asla benzeri bulunmayan bir tek Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O hem Rahman'dır, hem Rahim'dir. Bakara suresinin 163. ayet-i kerimesi Ali İmran suresinin başlangıcındaki Elif Lamim'in Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Burada Elif Lamim Allah, Allah o Allah'tır ki kendisinden başka bir ilah yoktur. O zatı ezeli ve ebedi diri ve bakidir. Zati kemaliyle kaimdir Yarattıklarının her an Tedbir hafzında yegane hakimdir Her şey onunla kaimdir Bu hadisi Ahmet Ebu Davud Tirmizi İbni Maceri Rivayet etmiştir Tirmizi bu hadisin Hasen hadis Kesiksiz bir senetle adil fakat zabıt bakımından sahih hadis ravilerine nazaran biraz daha aşağı derecede ki raviler tarafından rivayet edilen hadistir ve sahih, sahih sağlam her bakımda mükemmel olan hadistir kesiksiz bir senetle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme varan hadisler olduğunu söyledi evet hadisler her azamın ehembetini anlatıyor ikincisi S.B.M.A.K'in an, ve S.A.S. şöyle dediğini işit. Siz Allah'ın en ceizmine ismi azalıyor isteyeyim mi? Bir kez ona duayı vakitte icabet eder. Ne güzel şey mi? Duayı vakitte icabet eder. İstiği vakitte isteğini isteği, isteği, verir. O üç kanlığın, üç kanlık gecenin, bir genin kanlığı, ki karanlık, üç cehizin karanlığı içinde pişman olarak, yalran ve ed, Yunus Aleyhis'ın duadır ulaşıdığı. Öyle yaya geçti. Işte. La ilahe ilahe entızhaneke inni kuntu minâleyn. Allah'ın ismi zammı teyif. Bu karanlık, genel karanlık, karan, bankaki karanlık, denizin kılı. Bu, bu idara yaptığından, eğer diyor Yunus Aleyhisselam bu duayı yapmasaydı o balığın karnında, kıyametler balığın karnında kalacaktı. Dua ve allah Teala onu karaya çıkardı. Evet nedir onun manası? Senden başka hiçbir ilah yoktur, seni tenzih ederim. Hakikaten ben haksızlık edenlerden oldum. Bunun üzerine biri şöyle dedi ya Resulullah, sadece Yunus Aleyhisselam'ı Selama mı mahsustur yoksa bütün müminler içinde bir dua mıdır Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Zülcelal'ın ayetini işitir işitmez işitir misin Onun yalvarışına karşı Biz de duasını kabul ettik Kendisini gamdan selamete Erdirdik İşte biz iman Edenleri böyle kurtarırız Akın hakim rivayet etmiştir Diye buyurdu Hakim rivayet etmiştir diye buyurdu Evet Artık sen bu ve başka hadislerden anlıyorsun ki bunlar ismi azami bizzat tayin etmemişler. Hakikaten alimler bu husustaki birbirine muhalif hadislerden bazısını diğerine bazısını tercih etmek suretiyle onu hususileştirmede ihtilafa düşmüşlerdir. Hatta o kadar ileri gitmişlerdir ki kırk küsur ayrı fikir ortaya atmışlardır. Gerek şu hadis-i şeriflerde gerek kendisine güvenilir sözlerde gerek din adamların fikirlerinden edindiğimiz bilgiye göre... Şüphesiz ki ismi Azam Allah-u Teala'nın müteadit isimlerden terekküp edip etmiş bir duadır. İnsan dinen talep edilen duanın şartlarına gayret göstererek Rabbine yalvardığı vakitte Allah-u Teala o kulun duasını kabul eder. Çeşitli hadis-i şeriflerde müteadit yerlerde bize bu, bunu açıklamıştır. İsmi Azam'ın böyle olduğu kararlaşınca, Artık bazı insanlar onun sırlarında bir sır olduğunu, bazı kişilerde bahsedildiğini sımsıkı kapalı ve dayaklı yerleri onunla açtıklarını, yani mesela böyle kapalı olan şeylerin açılması mümkün olmayan şeyler onunla açtıklarını, adetleri onunla yırttıklarını, Resulünden adetleri onunla yırttıklarını, parçaladıklarını, insanların, insanlar için söz konusu olmayan bazı şeylerin, İsmi Azam'ın kendilerine verildiği kimseler için fevkalade, harikulade hususların zuhur ettiğini iddia edemezler. Bu durum Allah'a ve Resulünden bildirilmiş olan haberler üzerine fazla bir emirdir. Bu iddiada bulunan grup Allahu Teala'nın şu ayet delil getirirler. Ayetin meali şöyledir. Nezdimde kitaptan bir ilim olan zat, ben dediği gözün sana dönmeden... Gözünü yumup açmadan evvel onu sana getiririm. Nazmi Celil'in kitaptan bir ilim olan zat ifadesindeki ilimden maksat ismi Azam'dır derler. Onlara cevap olarak şunu söyleriz. Yaklaşık olarak müfessirler Kur'an-ı Kerim'i tefsir edenler şu, şu iddiayı iddia ederler şeyi Yahyahu ya Hayyu ya Kayyum mesela ya Hayyu ya Kayyum veya Allahü la ilahe illahü vel kayyum olarak açıklamışlardır. Bazıları ise onu süryanice bir lafız olduğunu ileri sürmüşler. Bunun da ahiyen şerahiyen olduğunu söylemişlerdir. Fakat bu delilsiz bir davadır. Sahih hadislerde bu konuda verilen malumattan böyle bir emir çıkarılmamıştır. Ve çıkarılamaz sözün özü. Hakikaten bazı insanlar hakikati göremediler, körce hareket ettiler, hususi iddialarda bulundular, eserlerde geçenlerde ziyade yaptılar, kitap ve sünnetten red edildiğini söylediler. Halbuki biz bunu şiddetle nehyedildik. Öyleyse kitap ve sünnetin bize bildiğiyle, bildirdiğiyle yetinelim. Yani kitap ve sünnette neyi bildirmişse bize efendim Kur'an ve sünnette geçen bu ismi azamlar ne kadar bize bildirmişlerse o kadar bize yeterlidir. Evet. Bundan sonra inşallah, bir daha bundan sonraki ders Allahü Teala'nın sıfatlarıyla ilgili olacak inşallah. Burada kalalım bu dersle. Şimdi bununla ilgili yine imanla ilgili kitap kitaplara imanla ilgili bir şiir okuyacağım. İmanın üçüncü şartı kitaplara iman. Kitaplara iman edin diyor, emre diyor ilahi ferman. Mübarek kitaplar indirildiği zaman zaman. En son mukaddes kitap indi Hazreti Kur'an. O mübarek kitapla diğerlerinin hükmü nesh edildi. Evrensel bir kitaptır tüm dünyaya indirildi. Şek ve şüphesiz her şey delillerle serildi. İlahi emrine aykırı her şey yerildi. Bütün ilahi kitaplar birbirini müjdeler.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 Şimdi edeb Lisan'da okuyoruz. edeb Lisan'daki 87. hadisini okuyoruz. Bu hadiste de geçen çekişmenin kötüleşme, kötülenmesi Yani çekişme konusunu efendim ele alıyor. i̇bn Abbas radiyallahu teala an dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kardeşinle çekişme ve ona şaka yapma. Ona bir söz verdiğinde sözünde dönme. Ya bugünün insanı akşam söz verir sabah döner sözünde. Sabah söz verir akşam sözünden döner. Şakanın en kötüsünü birbiriyle yapar. Allah Resulü de ne diyor? Kardeşinle çekişme. Ona şaka yapma. Ona bir söz verdiğinde sözünde dönme. Abdurrahman bin İbn Ebi Leyla radıyallahu teala dedi ki ben arkadaşımla tartışmam zira ya onu yalanlarım veya kızdırmış olurum. Değil mi? Arkadaşınla tartışırken ya onun söylediği zıtını söyler, onu yalanlarsın veya kızdırmış olursun. Ne kıymeti kaldı? Evet. Müslim bin Yesar radıyallahu dedi ki sizleri tartışmaktan sakındırırım. Zira o alimin cahilleştiği bir saattir. O zaman şeytan alimin sürçmesini bekler. Dili sürtsün, kötü konuşsun. Ama dedi ki Muhammed bin Vasi bize bu sürçmeden kasıt nedir? Cidaldır, bu cidaldır dedi. Yani çekişmedir, tartışmadır, gereksiz efendim boğuşmadır, cedilleşme. Cidal, cidal, cidal. Muhammed bin Vasî radıyhullan anlatıyor. Safan bin Muhriz, Muhriz'i mescitte gördüm. Onun yakınında tartışan insanlar vardı. Onun kalktığını ve elbisesini silkelediğini gördüm. Sonra iki defa şöyle dedi: Şüphesiz sizler harp aletlerisiniz. Yani dini fesada uğratıyorsunuz. Demek ki gereksiz çek, çekişme, kötüleşme bu ne yapar? İnsanın dinini fesada götürür. Amr bin Muhacir dedi ki Ömer bin Abdülaziz radiyalarından şöyle dediğini işittim itiraz ettiğinde sözü kısa kes itiraz ettiğinde itiraz işittiğinde özür dilerim itiraz işittiğinde sözü kısa kes çünkü itirazların arkası gelmez e o halde o itiraz ya o insanı yalancı duruma getirir veya daha kötü bir Ceddeleşmeye götürür Süleyman bin Musa Ebu Derda radıyallahu anh Şöyle dediğini naklediyor Senin için kötülük olarak Tartışmaya çekişmeye devam etmek yeter Yani eğer Bir şey kötü bir şeyin kötülük olmasını istiyorsan Tartışmaya Çekişmeye devam et Kötülük için senin için yeter diyor Kötülük olarak öyle değil mi Yani düşünün mesela insanlarla Mesela devamlı ...tartışırsanız, çekişirseniz o mesela iyilik getirmez ki insana. Hep kötülük getirir. Evet. Ömer Bin El Hatab an dedi ki, ilim üç şey için öğrenilmez. Bakın, ilim üç şey için öğrenilmez. Şu üç şey içinde ilim terk edilmez. İlim tartışmak, onunla övünmek ve onunla rüya yapmak için öğrenilmez. Bakın mesela diyelim ki adam ilim öğreniyor, alimlerle tartışsın. ve onunla övünsün, bak bu adam ilim ehlidir. Veya riya yapsın, işte mesela desinler, ya bu adam da alimdir. Bu üç şey için ilim tahsil etmek haramdır. İlim talep etmekten etmektense utanmak, ilmi gereksiz saymak ve cehalete razı olmak sebebiyle ilim öğrenmek de terk edilmez. Yani mesela diyelim ki bir şey yani üç şeyden dolayı terk edilmez. İlim tartışmak için, onunla efendim övünmek, onunla ya yapmak için öğrenilmez, ilmi talep etmekten utanmak mesela. E bu da gereksizdir. ilmi sen bir ilmi talep ediyorsun, utanıyorsun. ilmi gereksiz saymak ve cahalete razı olmak sebebiyle de ilmi öğrenmek öğrenmek terk edilmez. Yani Üç şeyden dolayı bir ilim terk edilmez Mesela efendim öğrenilmez Ama ya ben utanıyorum Diye ilim talebi de Terk edilmez Evet Ebu Umame radiyallahu anh dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Hidayete erdikten sonra Sapıtan bir kavim Ancak mücadele tartışma sebebiyle Sapıtmıştır Sonra şu ayeti okudu bunu sana ancak tartışmak için söylediler. Doğrusu onlar kavgacı bir toplumdur. Zuhruf Suresi Ayet 58 ya. Muhammed İbni Sirin radiyallahu teala an dedi ki Bizler insanların hatalarını bahsetmekle uğraşmanın insanların en çok düştüğü hata olduğunu konuşurduk. Bakın bizler insanların hatalarından bahsetmekle uğraşmanın insanların en çok düştüğü hata olduğunu konuşurduk. Bana ne ya başkasının düştüğü mesela. Ben kendi hatamı görmüyorum. Tutuyorum senin hatanı ara araştırıyorum. Senin hatanla uğraşıyorum. Onu konuşuyorum. Onu sanki benim öz mesleğimmiş, öz işimmiş öz şeyim öz vereyimmiş gibi efendim. Onu onunla uğraşıp duruyorum. E, bununla uğraşmak diyor insanların en çok düştüğü hatalardan bir hata olduğunu konuşurduk diyor. İnsan kendi hatasıyla uğraşırsa Başkasının hatasını aramaya zaman kalmaz Ama Ben hatamı görmem Mustafa böyle yaptı Sami şöyle yaptı Cafer abi böyle yaptı Diyerek efendim Hep birilerini eleştiririm Ama hiç kendimi kendime dönüp bakmam Lime tekulune ma le tef'alun Geçen önceki ayetleri okuduk ya Ye'murun en nase bil birri Ve tensevne enfusakum İnsanlara iyiliği emeri der de kötülüğü kendinizi unutur musunuz? Biz de insanların efendim kötülüklerini araştırır araştırırız ama kendi kötülüğümüzü kendi kusurumuzu hiç bakmayız. İşte bu yanlışın yanlış hatanın büyük bir hatası. Evet. Evet. Yaptığımı yapma. Gittim yolda gitme. Gittiğim yolda gitme. Evet. Ebu Hureyre radiyallahu teala Anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kul haklı olsa bile tartışmayı bırakmadıkça ve yalana düşmek korkusuyla çok konuşmayı bırakmadıkça imanın hakikatini kemale erdiremez. Bakın kul haklı olsa bile tartışmayı bırakmadıkça ve yalana düşmek korkusuyla çok konuşmayı bırakmadıkça imanın hakikatinin kemaline erdiremez. Ya Şehr bin Hafşeb nakletmiştir. Lokman Aleyhisselam oğluna dedi ki: "Ey oğulcağızım, ilmi alimlere karşı övünmek veya düşük insanlarla tartışmak ya da meclislerde riya için öğrenmeyesin." ...bir babanın evladına olan vasiyeti. Ey oğulcağızım! ilmi alimlere karşı övünmek. Az önce Hazreti Ömer'in sözü geçti. İlim üç şeyden dolayı öğrenilmez. Alimlere karşı efendim övünmek veya riyakarlık veya işte ben ilim ehliyim demek gibi. Şimdi bu şekil efendim o da oğluna bu nasihati yapıyor... Alimlere karşı övünmek Veya düşük insanlarla tartışmak Cahil insanlarla tartışıp Onlara işte bak, Baksana ben falanı falanı işte susturdum Ne kadar büyük bir alimim demek Ya da meclislerde riya için Öğrenmeyesin Ya da işte baksana bu adam ilim ehlidir Diye mesela riya Karlık olsun diye Bunun için öğrenme diyor Eğer böyle bunun için öğrenirsen Hiçbir şekilde öğrenme Çünkü o yüktür Mücahit radiyallahu anh dedi ki Kardeşinle tartışma Ve onunla şakalaşma Yani mizah ile meşgul Olma Ya bugün mizahçılar oh, Adamları güldürüp de efendim Sahnelere çıkanlar evet, stand -up işi yoksa, Ya ya ya. ya ya ya Abdullah bin Es-Sahib anh dedi ki ben cahiliyedeyken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem min ortağıydım. Medine'ye geldiğimizde bana beni tanıdın mı buyurdu. Ben de evet sen ortağımdın. Ne güzel bir ortaktın. Ne bir muhalefet ederdin ne de tartışırdın. Bakın. Ben diyor cahiliye dönemindeyken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ortağıydım. Yani ortak iş yapardık. Ondan sonra Medine'ye geldiğimde diyor. Dedim ki ya Resulallah, beni tanıdın mı? Evet Tanıdım. Sen diyor ne güzel bir ortaktın. Ne muhalefet ederdin, ne de tartışırdın. Ya bizde? Üç kişi yola çıksın. Yok. Bu ben olmadı, şöyle oldu. Hemen o onu çekişir, o onu çekişir. Muhalefet öndedir. Hep muhalefet. büyüğünü dinlemez, küçüğünü dinlemez, sevgiyi bilmez, saygı bilmez. Maalesef işte Allah yar ve yardımcımız olsun. Meymun Bin Mihran dedi ki, ne olur da kardeşinle hiç ayrılmıyor ve darılmıyorsunuz. Denildi, şöyle cevap verdim: Şüphesiz ben onunla mücadele etmiyor, tartışmıyor. Ya. Evet. Lafı köşetlenmenin kötülemesi, Yani laf taşımanın. Laf taşımanın kötülenmesi. Bir dahaki derste de yüz Birinci hadiste Bunu işleyeceğiz inşallah Lafı köşeletmenin kötülenmesi Evet Burada kalıyoruz Rabbim inşallah Okuduklarımızla amel etmeyi nasip ve eylesin inşallah Evet Geldik Geçen haftada kaldığımız ayakları topuklarla birlikte yıkamak. Orada kalmıştık değil mi herhalde? İki, i̇kiyi okumuştuk. Ayakları topuklarla birlikte yıkamak farzdır. Hanefi imamların üçüne göre böyledir. İmam Züfer onların görüşünde değildir. Fetva üç imamın ihtiyadı doğrultusundadır. Şimdi <gülüyor> İmam Azam'ın Demiştik mesela ee, i̇mam ve İmameyn İmam Azam ve iki talebesi olan İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf Bir de ayrıca burada İmam Züfer var İmam Züfer Hazretleri O da Hanefi mezhebinin efendim de bir Büyük bir imam tamam. Tamam. Çoğu zaman bu imamın efendim e, fetvaları, görüşü kabul görmemişler Hanefi uleması. Ama bu, bu da mesela e, o üç imam gibi onların ayarında olan bir imamdır. Bu Hanefi imamların üçüne göre böyledir. İmam Züfer bu görüşte değildir diyor. Fetva üç imamın iştiyadı doğrultusundadır. Bir kaza sonucu ellerini dirseklerinden, ayaklarını topuklarından kaybeden kimseden iki farz kalkmış olur. Mesela diyelim ki bir kazadan dolayı ellerini dirsekten, eller burada mesela kolla beraber koptu gitti. Kaza geçirdi adam. Efendim, evet ayaklarını topuktan kaybeden, ayakları da mesela topuktan işte bir kaza geçirdi bir şey oldu bu iki şekilde bu iki azayı efendim e, ne yapar İki farz onla kalkmış olur sadece yüzünü yıkayıp başını mes, başını mez verdikten sonra abdesini tamamlar yani çünkü buradaki farziyet neydi ayakları topuklarla beraber yıkamak ellerin farziyeti neydi elleri dirseklerle beraber yıkamak e, el de gitti ayak da gitti yani mesela el gimnastı diyor adam mesela diyelim ki adam bir çıkıp dedi ya Nasıl topuk gitti ama ben bacak duruyor. Bu bacağı yıkamak mecburiyetine değildir. Çünkü yıkanılacak yer bacak değil. Ayakları topuklarla. E dolayısıyla o da düşmüş olur. Adamın kolu kopmuştur. Burada kolu kopmuştur. Ya benim burada kolu kopmuş ama burayı yıkayayım. O da yok çünkü o koldan değildir yani. O kolu farziyetten değildir yani. O zaman kafasına ha. göre o bir şey uydum. Ama mesela diyelim ki el kopmuş burada ama bu kol buraya işte ya kadar duruyor. Onu yıkar. Onu yıkar yıkayabildikçe Evet ama Dirsek de onunla beraber gitmişse O farz kalkmış olur Evet Kalkması Çünkü bu zarire, zaruret sonucu farzlardan Ya da şartlardan Birinin veya birkaçının ortadan kalkması Diğer şartları ve farzları hükümsüz Kılmıyor Mesela diyelim ki ya adam dedi Ya işte nasılsa efendim benim elim kolum gitti e Demekle ya yüzüm Yüzümü yıkamama gerek yok diyemez yani o yüzünü yine yıkayacak ama efendim o farziyet o ayakla efendim el farziyeti ondan kalkmış olacak. Evet. Bunun gibi 45 dereceden sonra gece ve gündüzden anormal değişiklikler meydana gelir. Bazı yerde güneşin batmasıyla doğması bir olur. Bazı yerde gece diye bir ölçü kalmaz. Vakit şartının ortadan kalkmasıyla diğer şartlar kalkmış olmaz. Mesela diyelim ki normal ülkemizde günde 5 vakit ve vakti belirlemek mümkündür. Ama 45 dereceden sonra bazı yerlerin anormal ve değişiklik halini arz etmesi halinde ne yapılır? Yani o vakit şartı ortada kalkmış olmaz. O da ne yapılır? O da efendim o beldelere yakın Efendim, bir yerlerde namaz vakitleri nasıl kılınıyorsa oraya uyarak o efendim tahmini bir şekilde vakitlerini tayin ederler. Bazı yerde gece diye bir ölçü kalmaz. Vakit şartının ortada kalkmasıyla diğer şartlar kalkmış olmaz. 5 vaktin normal olarak bulunduğu bir ülkenin namaz vakitlerini belirleyip ona göre ibadet edilir. Mesela diyelim ki kutuplarda öyledir. Mesela Beş vakit namazı mesela bir güneşin bazen doğmasıyla batması bir oluyor. Çoğu kez mesela efendim e, karanlıkta kalıyorlar. E şimdi bu nasılsa bu vakit kalmadı. Ben beş vakit namazı kılamam diye e, siz, sizin üzerinize o beş vakit namaz düşmez. Ne yapılır? Ona yakın bir yerde kutuplardaki mesela yakın bir yerlerde efendim normal beş vakit namaz düzenlenmesi nerede nasıl sağlanıyorsa o vakitleri oraya göre e, ay ayarlayıp belirleyip ona göre namazını kılar. Çünkü namazdan va maksat vakit değildir. Vakit resmiyeti ve düzenli olmayı sağlamak içindir. Vakit nedir? Resmiyeti yani. Mesela düşünün bir asker askeriyedeki bir efendim nizam intizamını düşünün. Niye içtimaya çıkıyorsunuz? İctima bir nizam içindir. İntizam içindir. E çıkmasanız da olur, çıkmasanız da olmaz. O askerin mesela sayısı nerede tespit edilir? Kimlerden geldi, nereden kaldı, nasıl efendim kontrol edilir. Değil mi? İşte namazdaki vaktin efendim oluşu, o resmiyetin efendim belirlenmesi içindir. Oruçta Buyur. Oruçta da böyle miydi? Oruçta öyle değildir. Orucun vakti var. Tabii. Orada da yani o oruç durumu da yine aynıdır. Mesela şimdi diyelim ki adam efendim güneşin doğuşuyla batışı. E şimdi güneşin doğuşuyla adam mesela diyelim o doğduğu yerde hemen mesela doğmakla batmak arasında efendim bu şekilde böyle bir mesela genel kaidede bir durum söz konusu olmadığı için mesela işte o beldeye yakın bir yerlerde diyelim o orucun mesela Orada diyelim güneşin doğuşuyla batışı bir oluyor ama diğer yerlerde Efendim gün güneşin doğması ve batması vardır yani belli bir ölçüde O doğma ve batma o kutuplara yakın bir yerde Nasıl onlar mesela oruç tutuyorlarsa Onlar da kendilerini ona göre ayarlayıp orucunu tutarlar Tabi tabi ya Şimdi adam mesela şimdi, üç, üç dakika ya. önce mesela oruç olacağım Üç dakika sonra orucumu açacağım o olmaz yani namazda nasıl olmadığı gibi. Şimdi mesela namaz diyelim ki namaz vakti e, mesela e, şimdi üç dakika önce güneş doğdu e, sabah namazını kıldı, kılar. Üç dakika önce sabah namazını kıldım. Üç dakika sonra güneş doğdu. Üç dakika sonra akşam oldu. E bu olmaz. E, şimdi böyle, böyle olmadığı gibi o, onun yakınındaki en yakın mesela yer nasıl namaz vaktini tayin edip kılıyorsa o da öyle kılar. O uçtan da öyledir. Yani. Bugün doğru açı gösterdi televizyonda. Evet. Bir buçuk saat gece bir Evet. Böyle böyle. Akşam şey. Evet. Bunu bu konuya inşallah namaz bahsinde yeterince yer verip Müslümanlar, oku, Müslüman okurlarımızı aydınlatmaya çalışacağız. Ancak kesilen kısımda topuk ve dirsek uçları kalırsa o takdirde kalan uçları yıkamak vacip olur. Bu üç, üç imama göredir. Mesela şimdi az önce ne denildi? Mesela Ayaklar topuklarla beraber kaza sonucu yitirildi Ne oldu? O fazla düştü. Efendim, eller kollarla beraber kaza sonucu yitirildi Kalmadı. O fazla düştü. Ama el gitti fakat kol duruyor. Onu yıkar. Dirseğe kalar kadar. Burada gittiyse yıkamaz. Buna gerek kalmaz. Ama ayak gitti, topuk duruyor. O kalan kısım topuk yıkanır. Evet. Selç olup duyarsız hale gelen el ya da ayaklar. Felç da başka bir sebepten dolayı duyarsız hale gelen el ve ayağı yıkamak vacip midir? Tatarhaniye'de Tatarhaniye bir fıkıh kitabıdır ve benzeri fıkıh kitaplarında bu hususa yer verilmiş ve bu durumda olan azanın yıkanması gerektiği belirtilmiştir. Bu Tatarhaniye Hanefi fıkın Hanefi fıkhını oluşturan bir kitaptır. Çünkü abdestten maksat bir bakıma beden temizliğidir. Selç olan bir organı temiz tutmak kadar tabi ne olab olabilir? Yağlanan eller ya da ayaklar. Yağlanan eller ya da ayaklar. Yağ bilindiği gibi suyun e, deriye nüfuz etmesini engelleyen bir maddedir. Mesela şimdi siz yağ bir yere dökün, o yağın altına su gitmez. E, ancak bir yağlı boya, bir oje ve benzeri maddeler gibi değildir bu bakımdan onu hemen gidermek mümkün değilse, su ile o azayı iyice ovmak kafi gelir. Diyelim ki yıkadınız, yıkadınız o yağ gitmedi. Ovalamak yeterlidir ona. Ee, yani yağlı bulunan abdest azası, böylece yıkanmış sayılır ve farz yerine gelmiş olur. Fetva bu görüşe göredir. Ayaklarda meydana gelen çatlaklara sürülen merhem ve benzeri yağlı maddeli ilaçlı ilaçlar suyun nüfuz etmesini engeller. Ancak ne var ki suyun açılan yaraa girmesinden bir sakınca varsa merhem kaldırılamaz. Öylece abdest alınır bu caizdir. Zarar vermiyorsa o takdirde suyun alt kısmına nüfuz etmesini sağlamak vacip olur. Hem bunda temizlikte söz konusudur. El-Muhid kitabında da bu husus açıklanmıştır. El-Muhid kitabı bu da Hanefi Fıkkın kitaplarında bir kitaptır. Abdest azasında yarılan yerin dikilmesi. Abdest azasında yarılan yerin dikilmesi hem caizdir, hem de suyun alta geçmesi vacip değildir. Çünkü bunda hem zaruret vardır, hem de sağlığı koruma söz konusudur. Aza, abdest azası yarılmış, o yer dikilmiştir. E, dikilen yeri, siz bu mesela icabında eğer sağlığa zarar getirirse, onu mesela suyun altına geçmesi vacip değildir. Ama sağlığa zarar getirmiyorsa, altına su geçirilebilir. Bu konuda şemsül e'imme el halvani diyor ki abdest ya da gusül azasında birinde bir yarık meydana gelir de onu yıkamak çok zor olur. Kişi bu konuda aciz kalırsa o yeri yıkamak vacip değildir. Sadece suyu üzerinde götürüp getirerek olmak yeter. Yani elini ıslatır o suyuyla efendim onu ovarsa yeterli kalır. Bunu da yapamıyorsa ıslak elleriyle meshetmekle yetinir. Yani eğer o suyu olmakla efendim, e, sıkıntı getiriyorsa mesela elini ıslatıp meshetmekle yetinir. Bunu yapmaktan aciz kalırsa meshetmeyi de terk eder o vaziyette abdesti tamam sayılır. Fetva-i Hindiyede de bu konu açıklamıştır. Yara üzerinde oluşan bir kabuk. Şimdi hani olur ya mesela bazen bakarsınız. Bir yaranın üzerinde bir kabuk oluşmuş. O durum, onun durumu nedir? Bu konuyu bakalım bitirebilecek miyiz? Evet. Başı meslek kadar geliriz inşallah. Yara üzerinde oluşan kabuk Abdest organlarına birinde meydana gelen yaranın üzerinde oluşan kabuğun altını yıkamak gerekir mi? Mesela birisi böyle bir soru çıkabilir karşımıza Kabuk kalkmamışsa elbette gerekmez Kabuk kalkmamışsa Mesela diyelim ki o yaranın üzerindeki kabuk Olduğu haliyle duruyorsa gerekmez Ancak bir tarafı kalkmış diğer tarafları cilde bitişik duruyorsa o vaziyete yıkanır. Suyun oluşan kabuğun altına nüfuz etmesi vacip değildir. Çünkü kabuğun altı henüz tamamen ortaya çıkmış değildir. Bu konuda fetvay kadihanda da yeterince açıklanmıştır. Yara üzerindeki kabuk organ yıkandığında elin dokunmasıyla kalkıyorsa açılan kısmı yıkamak gerekir. Mesela diyelim ki o yıkanan yerin mesela ee, o kabuk mesela elinizi dokundurduğunuzda kalkıyorsa o kalkan yerin altına suyu geçirmek gerekiyor. Ama eğer zarar getiriyorsa o kabuk, kabuğun altına geçirilen suyuk su zarar getirir yarayı azdırıyorsa onu mesela geçirmesine gerek yok. Yara iyileşmiş ve üstündeki kabuğun kalkması ya da koparılmasıyla bir acı duyurmuyorsa o takdirde altını yıkamak gerekir. Yoksa yok yara henüz iyileşmemiş ve olmaz sonucu kabuk kalkıyorsa bu takdirde kalkan kabuğun altını yıkamak vacip değildir. Ancak açılan yaradan kan, irin gibi akıcı bir madde çıkar da etrafa yayılırsa o takdirde abdest bozulmuş olur. Yeniden abdest alması gerekir. Hanefi imamlarına bazılarına göre her iki halde de kabuk altını yıkamak gerekmez. Daha uygun olan da budur. Celal Yıldırım kaynaklarıyla İslam fıkhı. Uysal Kitabevinde evinde bu paragraf almıştır. Deriye yapışan balık pulu ya da pire dışkısı. Hani bazen olur ya mesela şimdi burada olmaz da memlekette çok olur. Adamın elbisesine bakıyorsun pire e, şeyleri dışkıları affedersin. Böyle nokta nokta, nokta nokta nokta nokta durmuş yani. Pire ve benzeri haşerenin dışkısında meydana devamlı korunmanın mümkün olmadığını dikkate alanlar mesela bu bazı yerlerde korunmak çok zordur. Mümkün olmuyor yani. Sen akşam yatıyorsun sabah kalkıyorsun bakıyorsun bembeyaz elbise böyle tık tık tık, tık hepsi böyle noktalanmış siyahla siyah şeyle, pinelerin dışkısıyla adres azası üzerinde bu kabil şey bulunur ve iyice kurumuş olur Suyun alta geçmesini engellerse yine alınan abdest caiz olur demişlerdir. Çiğnenmiş ekmek parçası ya da balık pulunun yapışıp kaldığı azayı bundan temizlenmedikçe alınan abdestin sayı olmayacağında çoğu alimlerin görüş birliği var. Çünkü bu kabil şeylerden korunmak her zaman mümkündür. El Muhayyit kitabında da bu husus açıklanmıştır. Bir organ üzerindeki ıslaklığı başka bir organa nakletmek caiz midir? Mesela Elin üzerindeki bir ıslaklığı diğer ele nakletmek caiz midir gibi. Abdeste caiz görülmemiştir. Fakat gusulde caiz görülmüştür. Çünkü gusul konusunda bütün beden bir aza sayılır. Yani bütün beden nasıl yüzünü yıkıyorsan o sanki bir yüzmüş gibi. Ab ama abdeste dört ayrı aza söz konusudur. Abdeste aynı azadaki ıslaklığı kuru kalan yere nakletmekte beis görülmemiştir. Evet. Üzerine bolca yağmur yağan ya da bir ırmağa dalan kimsenin abdest veya gusluluğu bu durumda yerine gelmiş olur mu? Mesela bazen böyle şeyler karşımıza çıkabilir. Yağmur ya da ırmak suyu abdest azasının tamamını kuru yer kalmayacak biçimde dokunursa abdest farzını yerine getirmiş olur. Dört mezhebe göre de adam şöyle suya diyelim elbisesiyle ile beraber suya dalıp çıktığında çıktıktan sonra o kişi gusul de olsa guslu kalkmış olur. Çünkü bütün her şeyle o elbiseyle beraber her tarafı ıslanmış oluyor ve o farz yerine gelmiş oluyor. Peki hocam orada şey ondan sonra abdest sayılıyor mu ya namaz kılabiliyor mu? Tabii ki. İşte burada diyor ya yağmur ya da ırmak suyu abdest azasını tamamen kuru yer kalmayacak biçimde dokunursa abdest farzı yerine gelmiş olur. Gusul konusunda ise bütün bedeninde kuru yer kalmayacak biçimde ıslanması şarttır. Ayrıca ağzına ve burnuna su alması gerekir. Hanefi mezhebinde niyet şart değildir. Önemli olan bedenin yıkanması ya da abdestte dört azanın kuru yer kalmayacak biçimde ıslanıp yıkanmasıdır. Şafii mezhebine göre niyet farz olduğundan niyetsiz bir vaziyette ne gusul ne de abdest caiz olmaz. Maliki mezhebine göre de böyledir. Hanbeli mezhebine göre caizdir. Esiraciye es kitabında bu konu belirtmiştir. Evet burada kalıyoruz. Başı meshetmek de kalıyoruz. Allah nasip ederse inşallah. Saatımız doldu. O ara biraz namaza geçti ya. Evet. Şimdi bu aradan geçelim sorularımız var mı? Soracağımız veya tavsiye edeceğimiz, anlatacağımız Sami Efendi. Bu ben soru değil de bu şimdi İslam'da haklı olsan dahi tartışma noktasında demin işte ayet ve hadisler ışığına baktığımız zaman o zaman yani işi böyle çok fazla kargaşa getirmeden o zaman yani ka karşı taraftan tartışmaya girmeyecek şekilde o zaman şeyi kesmek lazım. Yani cederleşmeden evet. bitirmek lazım o zaman doğru olan o zaman doğru bu. Herkes din noktası şeyi geldi zaman herkes bir şey biliyor Herkes halim oluyor zaten baba yanlış veya doğru. Evet. evet. Şimdi babam e, zaten kişi hakkını savunma noktasında gereken savunmayı yapmak vaciptir. Ama o gereken savunma lüzumsuz gereksiz tartışma ve çekişmeye girdiği yerde kişi mesela haklı olduğu takdirde bıraktığı yerde sevap alır. Çünkü bak, bakıyorsunuz büyüyor. Ben öyle çok yerlerde çok paramda vazgeçmişim. Bir yere bir keresinde satmıştım 30 bin liraya. Adam 2000 lira bir kısmını azar azar getirdi. 2000 lira para kaldı. Ben bu 2000 lirayı da vermiyorum. Şimdi 2 milyar para. Kardeşim niye vermiyorsun? E bunu bize bağışla. Ya niye bağışlayayım ki kardeşim? Kereseyi sana verdik mi? Sana verirken açılmış bir vaziyete gördün mü? Gördük. Efendim, peki niye bunu şey yapmıyorsun? Yok, bunu bize şey yap. Cık, kardeşim, ne sebeple? Niye? Yani biz bunu vermeyeceğiz. Ayda, hadi bakalım. Hadi ay ayıkla pirincin taşını. Ben de gittim babalarına dedim ki ba babasına. Ya dedim amca Bak sizin çocuklar böyledir. Allah bunu kabul eder mi? Eder baba niyetlesin. Eyvah. Baktın baba onlardan beter. Yani güya biz gittik efendim bir adaleti belki babaları adalet olur. Baktın babalar onlardan daha beter. Neyse ben de sizi Allah'a bırakıyorum dedim çıktım geldim. Başka yapılacak bir şey yok. İşte onun için yani e, İslam ahlakının en güzeli efendim haklı olduğu yerde dahi Efendim tartışmayı sürdürmemek en güzel olanı budur. Buyurun Mustafa Efendi sizin tavsiye edeceğiniz bir şey varsa canım benim. Buyurun. Allah razı olsun hocam. Allah ilminizi artırsın. Ee, soru olarak bir şey aklıma geldi Şey Mesela bu İsrailoğulları'nın konusu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kelamına göre çok önemli. Çok enteresan yani. Bu, bunların e, allah Teala örnek vermesinin sebebi de anlaşılıyor tabii okuyunca. E, çok açık bir şekilde üstün kılınan bir zümre öyle bir hale geliyor ki sapkınlıklarından dolayı en alçak bir duruma düşebiliyorlar. Evet. Burada herhalde şu mesaj da var. Yani kimse işte şeyine güvenmesin. Hani peygamber... Mesela bu şeyler için de bir mesaj olabilir. Mesela Peygamber Efendimiz Arap, Arap'ta sonuçta değil mi? Orada mesela hani Mekkeliler, işte Medineler ya da onun etrafındaki işte onun sülalesi şeyi mesela onlara da belki bir mesaj şeyi niteliği taşıyor olabilir. Hani işte birisi hoca çocuğudur, birisi işte bir şeyhim bir şeyidir. İşte beni nasıl olsa kurtarır. Evet. İşte bu bir mesaj olabilir onlara, öyle anlamak, öyle anlıyorum ben. Evet. Bir de hocam bu... E, İsrailoğlu'na ilgili ayetler içerisinde... E, kısa ve öz bu mesela bazen yeri geliyor da İsrailoğullarından söylenebilecek bir ayet var mı? Öyle meselenin özünü teşkil eden... Onların ne olduğunu ortaya çıkaran böyle. Mesela bazen İsrail Yahudi internet sitelerine şey yapıyorlar. Yani Müslümanlar. Türkiye'den de var. Tanıdıklarımızdan da. Mesela siteyi çökertiyor. Ee, ve sonra da mesela öyle bir ayet yazılsa adamın siteyi açtığı zaman Kur'an Kem'de, şu surde, şu ayette şu var diye çok güzel bir mesaj olur kanaatindeyim. <gülüyor> Allah razı olsun. Şimdi zaten e, bu ayrıca bu uyarı mesela sadece İsrailoğullarına değil kıyamete kadar efendim sapkınlığı kendine yol edinenler, edinen herkes için bir uyarıdır. Dolayısıyla işte az önce buyurduğunuz gibi kişi mesela diyelim ki bir seyit çocuğudur, bir şeyh çocuğudur veya bir evliya çocuğudur veya bir efendim işte alim çocuğudur diyerek efendim işte onun evliyalığına, onun hocalığına, onun ilmine, onun işte seyitliğine güvenerek değil çünkü o, o üstünlük, o mevki, o makam ancak o inancı korumakla elde edilebilir. Mesela İsrailoğullarındaki o Efendim üstünlük sebebi işte Cenab-ı Hak onlarda peygamberleri çıkartmıştı onlarda birçok nimetleri mesela vermişti işte mesela yani onların içerisinde çoğu gelen peygamberlerin İsrail oğullarından olursu niye Cenab-ı Hak onları o mertebeden aşağı düşürdü? Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ettiler Peygamberlerini öldürdüler Haksız yere büyüklük tasladılar Ondan sonra dediler ki bu Efendim şey bize verilmiştir Bu işte biz dünyanın öncüleriyiz Dünyanın önderleriyiz Dünyanın üstün insanlarıyız Şimdi hala mesela şu anda Yahudi zihniyetinde bu var Efendim yeryüzünde Yahudiler Dünyanın efendisidir Efendim Bütün insanlar onların kölesidir Efendim Yahudi efendim bir, bir Yahudinin Müslüman kanını döküme, dökmesi, döktürmesi yani Müslümanı öldürmesi Allah'a kurban sunma gibidir. Bir Müslüman kadının ırzını mesela kirletmesi bir ibadet gibidir. Yani düşünün onların o şekildeki efendim bir alçaklığı sebebiyle hala kendilerini o mevkide görüyorlar. Halbuki Allah diyor ki ben sizi o mevkide indirdim. Ve o mevkide indirdiğinin il, mesajı verildiği halde o mevkiyi şey yapıyorlar. E zaten az önce mesaj olarak dediniz, efendim işte, ey İsrailoğları sana size vermiş olduğum nimetimi hatırlayın. Sizi bir zaman üstün kıldığımı, sonra zillet damgasını vurduğumuz, sonra alçak ettiğimi, mesela işte bu şekilde öyle olmasına rağmen niye? Allah'ın peygamberlerini öldürdünüz. Niye? Allah'ın ayetlerini inkar ettiniz. Zaten mesaj olarak bu yetiyor. Bu mi hocam? Tabii ki. Evet. Tabii ki. Bu mesaj olarak yetiyor yani. Evet. Evet Cafer abim, bize tavsiye edeceğiniz. Şey, şey Peki. E, Sami Efendi söyleyeceğiniz başka bir şey var mı baba? Peki. Hmm. Hmm. Eee. şey var böyle. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا وفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمستمين والمسلمات، الاحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات اللهم صلي على محمد وعلى محمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط اللذين أن gayril mağabubi aleyhim manavallin amin evet Mustafa için buyurun bir şey söylüyordunuz bir hocam bizim bir arkadaşımız var